Her kim ki bizim zikrimizden yüz çevirdiği onun biz dünya aleminde mâşiyetini dar ettik. Aman efendim sen ne söylüyorsun? Biz ilahları biliyoruz. Sevki sefa işi değildir. Hayır. Safa necat, rahatlık, vicdan rahatlığındadır. Vicdanın manası öceden gelir. Kim ki hakkı kendinde bulur, Allah'a teslim olur, o adam saadettedir. O adam safadadır. Dinsiz dinlenemez. Onun rahatlığı yoktur. Dünyada rahat bulamaz o. Birçok zenginler, milyarderler böyle her türlü zevk-i sefaya Çünkü her zevk-i sefanın altında nedamet vardır. Ancak ibadet zevk-i sefasının altında nedamet yoksa adet vardır. İçki içen bir adam, içki içliği esnada zevklenebilir. Bir mütes sonra başına bir felaket gelebilir. Sabahleyin kalktığı vakitte sıhhatını kaybetmiştir o adam. Yalnız ondan kalmaz. Zürriyetine zararı vardır. Çünkü timahane yatan mecnunların bir kısmını babaların alkol kulalmasındandır. Hapishanede yatan ehli imanın birçoklarının felaketi babalarının yaptığı sefahattandır. Baba ekşer mayı yedi mi çocuğun dişi eksil aşağı tarafta.